1509 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in cennet bahçesinde otlamak isteyenler Allah'ı çok ansın buyurmaları. Muaz bin Cebel şöyle anlatıyor: Bir gün Hazreti Peygamberle birlikte dolaşıyorduk. Bir ara sabit gün öncüler nerede buyurdular? Bunun üzerine çevresindekiler, bir kısmı önünden gitmekte, bir kısmı da arkandan gelmektedir, dediler. O zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: